يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi izleniz olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 16. sındayız. 16. imanın şubesi, Allah'ın dininde hırslı olmak. Ve Öyle ki tekrar küfre dönmeyi, hidayetten sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi kerih görmek, hoşlanmamak. Bununla alakalı olarak Enes radıyallahu anh'unun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, ettiği rivayette duyuruyor ki Selâsûn men kûnne fîhî ve cede Üç şey vardır ki Kişi onları yerine getirdiği zaman bunlarla imanın tadını alır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan bir tanesi de tekrar Allah Azze ve Celle onu kurtardıktan sonra tekrar ateşe atılmayı ne yapması? Hidayetten sonra kerih görmesidir, hoşlanmamasıdır. Evet, yine bir adam Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Ve sellemden bir şeyler istiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bir vadi dolusu koyun veriyor. O adam o koyunları alıyor, gidiyor ve kavmine diyor ki ey kavmim İslam olun, Müslüman olun. Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir veriyor ki diyor asla fakiretten korkmuyor. Bunun üzerine Enes diyor ki bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelir dünyalık bir şey isterdi diyor. O günün akşamında ise dini, inancı o dünya malından çok daha izzetli, çok daha hayırlı olurdu onun için diyor. Yani düşünün adam geliyor bir şey istiyor. Allah Resulü Vesselam iki dağ arasındaki bir sürüyü ona veriyor ve Enes diyor ki Radiyallahu Anhu o adam diyor giderdi dünyalık isteyen adam ama akşama erdiği zaman dini her şeyden çok daha hayırlı olurdu diyor. Evet. O yüzden dinimiz eğer bir yerde insanlar dinlerini yaşayamıyor ise, gerektiği gibi Allah'a ibadeti yerine getiremiyorlar ise ne yapmıştır? Hicreti Müslümanlara farz kılmıştır ki dinlerini ne yapsınlar daha güzel şekilde yaşayabil yaşayabilsinler için. Ve men min beytihi muhaciran ila ve Her kim bulunduğu evinden, bulunduğu memleketinden, vatanından, diyarından sırf Allah'a ve Resulüne hicretmek için evinden çıkarsa, sonra da onu ölüm gelirse, ölürse ne yapar? O kişinin ecri Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır buyurur. Allah Azze ve Celle Nisa Suresi 100. ayet kelimesinde kerimesinde. Enes radıyallahu anhu diyor ki, Enes diyor ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben diyor Allah yolunda korkutulduğum gibi sizden hiçbir kimse korkutulmamıştır diyor. Daveti yaymada. Ve benim gibi Allah yolunda eza gördüğüm gibi sizden hiçbiriniz, hiç kimse bu yolda Allah yolunda ezaya maruz kalmamıştır diyor. Bana diyor öyle bir gün geldi ki ben diyor Bilal ile beraber yola çıkmıştım. Mekke'nin azabından kaçmak için tam 30 gün boyunca diyor ben ve Bilal'in, ben ve Bilal, Bilal'in diyor sadece omuz altındaki, kolu altındaki diyor azıcık yiyecekten başka hiçbir yiyeceğimiz yoktu diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Habbab radıyallahu anhu bizler Mekke'deyken o kadar çok işkenceye maruz kaldık ki bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldik ve içinde bulunduğumuz o durumdan şikayette bulunduk diyor. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü neden Allah'a dua etmezsin? Neden Allah Azze ve Celle bize yardımını, yardım göndermiyor, bize yardım etmiyor da şu içinde bulunduğumuz bu işkenceli durumdan, işkenceden, azaptan bizi kurtarmıyor diye Allah Resulü Aleyhisselam'a gelip şikayette bulunuyorlar. Dua et ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam yüzü kızarmış bir şekilde olduğu yerde oturdu diyor. Vallahi diyor sizden öncekilerde öyle kimseler vardı ki diyor, vücudu toprağa gömülürdü, tam ortasından, bedeninin ortasından testerelerle ikiye ayrılırdı da, yine de bu kendisini dininden döndürmeye yetmezdi diyor. Ve yine demir taraklar alınırdı, eti kemiğiyle beraber ne yapılırdı? Taranırdı da, yine de bu kendisini ne yapmazdı dininden döndürmeye yetmezdi diyor. Fakat sizler acele ediyorsunuz diyor. Öyle bir günler gelecek ki Allah dinini tamamlayacak. Hatta öyle ki bir kimse San Adan, ta Hadramaut'a kadar gidecek ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak diyor. Fakat sizler acele ediyorsunuz diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Suhitten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle bir kıssa anlatıyor. Ashab-ül Uhtud kıssası bir, sizden önce diyor bir kral vardı ve o kralın da bir sihirbazı vardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Bu sihirbaz yaşlandığı zaman krala gelip dedi ki ben yaşlandım. Artık ecelim yaklaştı. Bana bir genç ver, akıllı bir genç ver ki ona sihri öğreteyim. Benden sonra o sihri öğreteyim ki o senin yanında kalmaya devam etsin. O da Kral bu sihirbazın yanına bir tane delikanlıyı veriyor ki ona sihri öğretsin diye. Ve bu kral ile sihirbaz arasında bir tane de rahip vardı diyor. Bu genç yol esnasında rahibe de uğrar ve onun sözlerini işitir ve o çok hoşuna giderdi diyor. Ve Sihirbaza eğer geç gelirse, sihirbaz onu döver. Eğer evine geç gelirse de ailesi onu döverdi diyor. Ve bunun üzerine delikanlı rahibe bu konudan diyor şikayet etti. Yani rahibin yanına gelip söz dinlemeye başladığı zaman geç geliyor. Sihirbazın yanına geç geldiği zaman sihirbaz onu dövüyor. Neden geç geldin diye. Ve yine dönüşte rahibin yanına uğrayıp söz dinlediğinde onun sözlerini Kulak verdiğinde ailesi bu sefer ne yapıyor onu dövüyor neden geç kaldım diye. Bunun üzerine rahip diyor ki eğer sen sihirbazın yanına geç gelirsen de ki benim ailem beni alıkoydu. Ailen sorarsa de ki sihirbaz beni alıkoydu. Ve bu şekilde ne yapıyor o delikanlı sihirbazla o rahip arasında gidip geliyor ve sürekli de rahibin sözlerini dinliyor. Ve aynı zamanda da sihir öğreniyor. Bir gün delikanlı bu şekilde devam ederken insanların yolunun üzerine büyük bir hayvan oturuyor. Ve hiç kimse de onu kaldırmaya muhtedir olmuyor. Delikanlı diyor ki bugün ben şunu anlayacağım. Acaba Rabbimin katında bu sihirbaz mı daha değerlidir? Yoksa bu rahip mi? Hangisi daha üstün olduğunu anlayacağım diyor. Yerden bir taş alıyor. Eğer diyor bu taş o hayvanı, kocaman düsteli hayvanı kaldırırsa bugün rahip beni de e, nedir daha değerlidir diyor ve bir taş atıyor ve o hayvanın kaçıp gitmesini sağlıyor. Ve böylece anlıyor ki nedir o e, rahip Allah katında daha e, sihirbaza göre daha hayırlıdır. Geliyor bunu sihirbaza haber, e, rahibe haber veriyor. Ve rahip diyor ki o küçük, küçük delikanlıya vallahi bugün sen benden daha hayırlısın. Daha üstünsün üstünsün diyor. Ve bu şekilde delikanlı abraş hastalığını, kör olanları ve bu şekilde tedavisi mümkün olmayan hastalıklara Allah'ın izniyle şifa vermeye başlıyor. Kralın yanında bir tane, işte bakanlı dersiniz, bakanlarından, evet. vezirlerinden bir tanesi gözü kör. Bu delikanlının meşhur, ünlü olduğunu duyunca... Çok büyük hediyelerle delikanlının yanına geliyor. Ve diyor ki eğer sen bana şifa verirsen bu yanımda getirdiğin hediyelerin tamamı senindir diyor. Delikanlı diyor ki ben şifa veremem. Şifayı sadece Allah verir. Bu şekilde <gülüyor> o yanındaki kralın veziri Müslüman oluyor. iman ediyor. Allah'a iman ediyor. Ve Delikanlı da Allah'a dua ediyor ve bu şekilde o vezirin gözleri ne yapıyor? Görmeye başlıyor. Ve tekrar kralın yanına gelip meclisinde oturduğu zaman kral diyor ki ey fulan sen ama değil miydin? Kör değil miydin? Senin gözlerini kim verdi? Rabbim verdi diyor. Ben mi diyor? Yani adam ne yapmış? Rablığı ilan eden birisi kral. Benim gözlerimi geri iade eden Rabbimdir dediği zaman kral ne diyor? Ben mi diyor? Hayır. Benim ve senin Rabbin olan Allah verdi bu gözü diyor. Bu sefer kral ona eziyet etmeye başlıyor. Hatta öyle ki o çocuğu haber vermek zorunda kalıyor. Yani kendisine gözü iade edenin dua edenin o çocuk olduğunu söylüyor. Ve diyor ki çocuk getiriliyor kralın karşısına. Kral diyor ki ey çocuk sen o kadar büyük bir sihre kavuştun ki artık abraş hastalığının körleri ve daha birçok hastalığı tedavi edebiliyorsun diyor. Çocuk diyor ki ben şifa veremem. Şifa veren ancak ve ancak Allah'tır diyor. O da diyor ki ben mi? Yani kral kendisini Allah ilan etmiş. Rabb ilan etmiş. Ben mi? diyor Hayır. Benim de Rabbim senin de Rabbin olan Allah diyor. Tekrar çocuğa eziyet etmeye başlıyorlar ve rahibe çocuk söylüyor. Yani kendisine bu ilmi öğretenin rahip olduğunu söylüyor. Kral rahibe dininden dönmesini söylüyor ama ne yapıyor? Kaçınıyor. Bu sefer bir e, testere getiriliyor. Tam kafasının ortasından ne yapılıyor? Rahip ortadan ikiye ayrılıyor. Çocuk diyor ki çocuğa dininden dön diye baskı yapınca çocuk gene dininden dönmekten ne yapıyor kaçınıyor. Bunun üzerine kral askerleriyle beraber çocuğu daha gönderiyor. Diyor ki dağın zirvesine çıkın eğer dininden dönmezse onu ne yapın uçurumdan aşağı atın diyor. Çocukla beraber dağa çıkıyorlar, çocuk tabii ki dininden dönmüyor delikanlı ve Allah'a dua ediyor. Allah'ım bunların şerrinden beni koru, bugün sen bana yetersin diyor. Ve o esnada dağ sallanmaya başlıyor ve onunla beraber gelen askerler ne yapıyor? Uçurumdan aşağı düşerek hepsi ölüyor. Çocuk sapasağlam bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin koruması altında kralın yanına geri dönüyor. Kral şaşırıyor, ne yaptın askerlerime? Allah beni korudu diyor. Sonra yine bir takım askerleriyle onu denize gönderiyor. Diyor ki denizin ortasına vardığınız zaman, açıldığınız zaman sahilden ne yapın? Çocuk dininden dönmezse onu denize atın, boğun gitsin diyor. Yine çocuğu alıyorlar, gemiye neyse biniyorlar. Belli bir mesafe açıldıktan sonra Allah'ım sen bana yetersin diyor, koru diyor. Ve deniz sallanmaya başlıyor. Ve hepsi denize düşüp olarak orada ölüyorlar. Ve çocuk gene sapasağlam ne yapıyor? Gene diğeri dönüyor. Kral gene şaşırıyor. Ne oldu? Ne yaptın? Allah bana yetti. Allah beni korudu diyor. Sonra çocuk diyor ki sen beni öldüremezsin. Buna gücüm yetmez diyor. Ama şartla diyor. Eğer diyor beni bütün insanların gördüğü bir yere getirirsin. Bir küçeye bağlarsın, benim sadamdan bir ok alır, bu çocuğun Rabbinin adıyla der ve oku fırlatırsan işte o zaman ölürüm diyor. Kral yapıyor, bütün insanlar halkı topluyor ve çocuğu da herkesin görebileceği yere bir yere bağlıyor. Çocuğun okundan, sadamdan bir ok alıyor ve bu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek ne yapıyor? Oku fırlatıyor ve ok çocuğa isabet ediyor. O da elini okum geldiği yere batarak orada can veriyor. Halk bunu görüyor. Ve hepsi birlikte o çocuğun Rabbine iman ettik diyorlar. Ve hepsi iman ediyor. Kralın yanındakiler diyor ki gördün mü bak korktuğun başına geldi. Hepsi birden iman etti. Bakın çocuk burada o delikanlı ne yapıyor? Kendisini feda ediyor ama büyük bütün insanlar... Bir olan Allah Azze ve Celle'ye birden iman ediyorlar. Çünkü o anda mucizeyi görüyorlar. Çünkü ne yaparsa yapsın kral o çocuğu öldürmeye muhtedir olamadı. Allah onu korudu. Ama ne zaman ki bu çocuğun Rabbinin adıyla dedi ve onun kendi okuyla onu öldürdü, ne yaptı? Bütün insanlar aynı anda iman etti. Peki kral ne yaptı? Askerlerine büyük büyük çukurlar kazdırdı. Ateşler yaktırdı. Kim dininden dönmezse onu ne yaptı? Ateşe attı. Ama hiç kimse dininden dönmedi. Bir kadın kucağında yeni emzikli bir çocuğu, çocuğuyla birlikte getirildi ve dininden dönmesi telkin edildi. Kadın çocuğuna bakarak hafif geri durdu. Yani ateşten ürker gibi oldu. Bunun üzerine o daha emzikli çocuk dile geldi ve dedi ki korkma anneciğim sen hak üzere Ve o şekilde kral koskoca bir halkı ne yaptı? O ateşlerde yaktı. Ama bu bile onların dininden ne yapmadı? Döndürmeye yetmedi. Bu Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Burut Suresi'nde anlatılan Ashab-ı Uhtud kıssasıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ve وخطب سورة بروج 4 ve 10. ayet-i kerimesinde bu insanlara anlatır. Der ki: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Utila ashabul ukhdudun nennar <gülüyor> dathil vequd. Izhum alayha وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقلوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيد İnna ladin faten al mu'minin ve al mu'minat, yetubu, sonra nam yetubu, falâm azab jannahma, hariq. Evet kardeşler, böylece uktut halkının hepsi öldürüldü. Onlara ateşler yaktırıldı ve onu başında oturup o askerler ve o kral seyretmeye başladı. Onların tek yaptığı Allah'a iman etmekten başka bir şey değildi. Sadece bir olan, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmekten başka bir günahları, suçları yoktu o insanların. Öyle bir Allah ki yerin ve göklerin mülkü ona aittir. Allah her şeye kadirdir. İşte o müminleri kadın ve erkekleri bu şekilde imtihan edip ateşe atanlar var ya, onlar iman edip sonra da tövbe etmeyenler muhakkak ki onlara yakıcı bir azap vardır diyor Allah Azze ve Celle. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben diyor İsra gecesi olduğu zaman çok güzel bir koku duydum diyor. Çok nefis bir koku. Bu koku da nedir dedim diyor dediler ki bu Firavun'un kızının ve torunlarının saçlarını tarayan kadının kokusudur dediler diyor bu kıssa nedir bu kadın Firavun ailesinin kızını ve torunlarını saçını tarayan bir kadın bakıcı tarağı yere düşüyor ve tarağı yere düşünce Bismillah diyerek tarağı alıyor. Firavun'un kızı diyor ki babam mı diyor. Rablük iddia eden Firavun. Hayır diyor. Bilakis benim, babanın ve senin Rabbin olan Allah'ın adıyla diyor. Bunu diyor muhakkak babama söyleyeceğim diyor kız, Firavun'un kızı. O da söyle diyor. Gidiyor haber veriyor. Ve o kadın çocuklarıyla birlikte getiriliyor. Kiram diyor ki benim senden başka Rabbin var mı diyor. Evet diyor. Benim ve senin Rabbin olan Allah diyor. Sonra bir çukur kazılıyor. Ateş yakılıyor. Ve kadın gözüleri önünde çocukları tek tek o ateşe atılmaya başlıyor. Ve en son kadının bir kucağında emzikli bir çocuğu var. Onunla birlikte getiriliyor. Ve biraz geri durduğu zaman... Yine çocuk dinleniyor, dile geliyor. Korkma anneciğim, sen hak üzeresin diyor. Evet, bu kıssa da hakimin müstedrakinde gelen bir kıssa kardeşlerim ki kadın firavundan diyor ki senden sadece bir ricam var diyor. Çocuklarımın diyor kemiklerini bir arada topla ve onları diyor benimle birlikte defnet diyor. Ve bu şekilde çocuk sabret ey anneciğim. Muhakkak ki sen hak diyor ve o kadın da çocuğuyla birlikte ateşe atılıyor. Evet kardeşlerim bunlar hem Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başına gelenler hem de kendin bizden önceki kavimlerin sırf Rabbimiz Allah'dır dedikleri için başlarına gelen olaylar. İnanın kardeşlerim bugün biz büyük bir nimet içerisindeyiz. İnanın belki de Onların başına gelenlerin milyonda biri başımıza gelse belki de Allah korusun topuklarımızın üzerinde ne yapacağız gerisin gerisi döneceğiz. Ama sahabe bile halinden şikayet etmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzü kızarmış bir şekilde oturakalıyor ve sizden önce nice insanlar vardı diyor. Öyle azatlar çektiler ama yine de dinlerinden dönmediler. Evet kardeşlerim bela olacaktır, musibet olacak. Sıkıntı olacak ama ne vardır? Bizden nice insanlar bunların çok daha fazlasına maruz kalmışlar. Ama yine de ne almamış? Bu onları dinlerinden geri çevirmemiştir. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizlere hidayet ettikten sonra ayaklarımızı dininden kaydırmasın. Hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırmasın. Allah'ın amin. Evet kardeşlerim. İmanın şubelerinin on yedincisi ilim talebiyle alakalı, ilim talep etmek. Hiç şüphesiz kardeşlerim bazı ilimler vardır ki öğrenilmesi farzdır. Muhakkak her Müslümanın bunları bilmesi gerekir. Bunların en önemlisi marifetullah'tır. Allah Azze ve Celle'yi bilmedir ki biz İmanın şubeleri dersimize hatırlayacak olursanız ilk Allah azze ve celle'yi bilmekle başlamıştık. Daha sonra kitap ve sünnette gelen bazı hükümlerin bilinmesi gerekir kardeşlerim. Namaz, oruç, zekat, hac gibi muhakkak her Müslümanın gelmesi gereken ilim, bilmesi gereken ilimler vardır. Veya büyük günahların getirdiği e, had cezaları gibi. Yani bir bir kimse ben Müslümanım diyecek, sonra hırsızlık yapacak ve elin kesildiğini ben bilmiyordum gibi bir e, mazeret sunma gibi bir lüksü yoktur kardeşlerim. Bu hükümleri ne yapması? Muhakkak o e, bir Müslümanın muhakkak bilmesi gereken hükümlerdir kardeşlerim. E, İmam Şafii rahimahullah diyor ki, ilim iki türlüdür diyor. Birincisi, hiç kimsenin muhakkak yani bilmekte aciz kalmayacağı meselelerdir ki bir Müslümanın onu muhakkak bilmesi gerekir. Ki beş vakit namazın kendisinin üzerine fark kıldığını bilmesi, Ramazan ayının orucu, gücü yetenin hacca gitmesi, zekat vermesi mallardan veya işte zinanın haram kılınması veya öldürülenin yine hac cezası uygulanması gibi meseleleri bir kimsenin muhakkak ne yapması gerekir? Bilmesi gerekir. İkincisi de e, bu konuda yine hükümlerle alakalı e, özel haberler e, nedir Müslüman'ın yine bilmesi gereken şeylerden bir tanesidir kardeşlerim. Ki ilmin faziletine baktığımız zaman hakikaten Allah Azze ve Celle alimleri Kur'an-ı Kerim'de daima ölmüştür. Ve diyor ki şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâikatu lel ilmi qâimen bi'kis. Allah azze ve celle kendisinden başka ilah olmadığına melekler ve ilim sahipleri de ne yapmıştır? Şahitlik etmiştir. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ Sana bilmediğini öğretmiş. وَكَانَ فَضُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمَ Allah'ın senin üzerine olan fazlı yücedir buyurmuştu Allah Azze ve Celle. يَرْفَعَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ Allah Azze ve Celle sizden iman edenleri ve ilim verdiklerini derece olarak ne yapmıştır? Yükseltmiştir buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine la hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu Allah'tan en çok korkanların da yine alimler olduğunu bildirmiştir Allah azze ve celle. Bukhari ve Müslim'de gelen Amr bin As radiyallahu anh'unun rivayetinde Allah Resulü aleyhissalam buyuruyor ki muhakkak ki Allah azze ve celle ilmi insanların kalbinden bir anda çekip almaz diyor. Fakat ne yapar? Alimler öldüre öldüre yani o toplumda alimler azala azala Allah ne yapar? İlmi alır diyor. Alimler tamamen bittiği zaman insanlar cahil kimseleri baş edinirler. Onlara fetva sorarlar. Onlar da hiç ilmi, ilimleri olmadıkları halde o konuda fetva verirler. Böylece hem kendileri sapıtır hem de başkalarını saptırır buyurur, saptırır, buyurur. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yine yani sahih Müslim'de gelen rivayette Ebû Hureyre radıyallahu anhun'un debet ettiği hadiste diyor ki Allah Resulü selam Her kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah azze ve celle de onun dünyadayken bir sıkıntısını giderir. Her Allah Azze ve Celle de her kim bir Müslümanın dünyada bir sıkıntısını giderirse, Allah Azze ve Celle de o müminin ahirette kıyamet günü bir sıkıntısını giderir, diyor. Ve Allah Azze ve Celle ona hem dünyada hem de ahirette kolaylık kılar, diyor. Her kim bir Müslümanın bir ayıbını, kusurunu örterse Allah Azze ve Celle de onun hem dünyada hem de ahirette kusurlarını, ayıplarını örter, diyor. Allah Resulü Selam bir Müslüman bir Müslüman kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, ona yardım ettiği müddetçe Allah da o kimsenin yardımındadır diyor. Her kim bir ilim için bir yola girerse, bir yolu tutar ve sadece ilim etmek için o yola girerse, sehre lehu bihi Allah Azze ve Celle o kimsiye cennete giden yolu kolaylaştırır diyor Allah Resulü bu Wamajtamaa qawmin fi beitin min buyutillah. Her kim bir topluluk diyor Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Yeslune kitabe Allah. da Allah'ın kitabını okur. Ve ve kendi aralarında onu tedris ederlerse öğrenirlerse illa nezele aleyhimu's Onların üzerine sekinet iner, huzur iner, güven iner diyor. Ve haffethumu'l meleke meleklere onları kuşatır ve rahme. Onlar rahmet sarar diyor. Ve Allah Azze ve Celle o kimseleri kendi katında olan meleklerle ne yapar? Meleklerin yanında zikreder. Her kimde ameli kendisini yavaşlatırsa onu nesebi hızlandırmaz diyor. Yani hiç kimseyi nesebi ne yapmaz kurtarmaz. Bugün insanlar ne diyor? Ben şey e, seyyidim. Kendini kurtaracağını zannediyor. Eğer amel yoksa ne olursanız olun ne yapmaz bu sizi kurtarmaz hiç kimseyin nesebi kurtarmaz diyor ey kızım Fatıma ne yap kendini ateşten koru diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bugün kim olursa olsun eğer amel işlemiyorsa her kimi ameli yavaşlatırsa onu diyor nesebi ne yapmaz hızlandırmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu da nedir kardeşlerim eee ilim talep etmenin e, en azından herkese lazım olan Müslümana lazım olan ilim talep etmenin her Müslüman üzerine farz olduğunun nedir? Bir delilidir. İmanın şubelerinin 18. sekizincisi kardeşlerim, ilmin yayılması ilmin tebliğ etmesi ki bu da nedir? Kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnet ilminin neşredilmesi, yayılmasının gerekli olduğunu ee, iman etmektir. İmanın şubelerinin on sekizincisi. Ki bununla alakalı olarak insanlara tebliğ edin ve sakın gizlemeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ali İmran suresi 187. ayeti kerimesinde. Zeyd i̇bn Sabit diyor ki Radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Naddarallahu umri'in semi'a minna haditen fe hafizahû hatta yubeligahû. Allah diyor o kimsenin yüzünü ağsın. Bizden bir hadis duyar da onu ezberler. Hatta ne yapar? İnsanlara bunu anlatır, tebliğ eder. Nite kimseler vardır ki bunu anlatır ve ne yapar? Onu diyor işiten onu duyan da onu duyan onu taşıyandan daha anlayışlı olabilir diyor. Yani bir laf söylersiniz ama karşıdaki sizden ne yapabilir? Daha anlayışlı olabilir diyor. Yine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelen rivayette men su ile an ilmin fe ketemahu. Her kim bir ilimden sorulur. Her kim kendisine bir sual sorulur. O da onu bildiği halde ona ehil olduğu halde gizlerse Allah Azze ve Celle kıyamet günü diyor ona ateşten bir ağzına can vurur diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam İlim ne olmaz? İlim ketmedilmez kardeşlerim. ilim gizlenilmez. İlim gizlenilmez. O yüzden bunun cezası da nedir? Kıyamet günü ateşten ağzına bir gem vurulur diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalam Mina'da veda hutbesinde biliyorsunuz veda hutbesi veriyor ve ne diyor? Şu anda diyor burada bulunanlar bulunmayanlara ne atsın? Tebliğ etsin diyor Allah Resulü vesselam. Olur ki diyor o işiten tebliğ edenden ne yapabilir? Daha anlayışlı daha zeki olabilir diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam evet ee, yine terhiden gelen bir sözde diyor ki terhi, Allah diyor bir kulun hayrını isterse ona diyor amel kapısını açar da cedel kapısını kapatır ve yine Allah Azze ve Celle bir kulun şerrini isterse ona amel kapısını kapatır da ona cezel kapısını açar diyor. Evet. O yüzden kardeşlerim bizler Allah Azze ve Celle'den e, faydası olmayan ilimden Allah'a sığınırız. Ve yine korkmayan kalpten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Yine doymayan nefisten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Ve yine kabul edilmeyen duadan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Evet kardeşlerim, yine ilim olmaksızın da ne yapılamaz? Asla ve asla amel edilemez. O yüzden amel edilebilmesi için de insanın ilme ihtiyacı vardır. İlim olmazsa amel de olmaz. Amel ne yapamazsınız? Yapamazsınız veya gönül huzurluğuyla kalbiniz mutmain bir şekilde o ibadeti yerine getiremezsiniz. O yüzden öncelikle ilim olmalı ki insanlar da ne yapabilsin? O ilimle amel edebilsinler. İnsan ilmi öğrendiği gibi onun yayılması için de ne yapması gerekir? Çaba sarf etmesi gerekir. Düşünün Müslümanlar topluca savaşa çıkmayı Allah ne yapıyor? Yasaklıyor. Hepiniz birden çıkmayın. Ya ne olsun? Bir topluluk geride kalsın ve Allah Azze ve Celle'nin dinini ne yapsınlar? Öğrensinler. Ki savaştan geri kalen insanlar ne yapsınlar? Savaşın hükümleri olsun veya başka hükümler olsun gelsinler o insanlardan öğrensinler. O yüzden yine toplumda insanların kendilerine dini öğretecek birileri için çaba sarf etmeleri nedir? Üzerlerine farzdır kardeşlerim. Yani muhakkak Tabii ki her insan ilim öğrenemez, ilim yoluna gidemez, o yolda zamanını harcayamaz ama insanların ne yapması? Kendilerine dinlerini öğreten birilerini seçip onları yetiştirmesi veya okullara gönderip onları dinlerini öğretip kendilerinin de onu öğretmelerini sağlamaları gerekir kardeşler. Allah Azze ve Celle Hakk'a hak bilip, Hakk'a tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan, kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rabbena la tuze kulubana, ba'deyiz hedeytena. Ya Rabbi bize hidaret ettikten sonra kalplerimizi dininden ayırma. İnne entel vahhab. Muhakkak ki sen vahhatsın. Karşılıklısı verensin. Allahım, etina fi dünya hasana ve fil ahiret hasanatan ve kina adadan Rabbimiz bizi hem dünyada hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allahümme amin. Subhanakallahumme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa entesafiruk ve atubilek. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.